1869 numaralı konu, Hz. Peygamber'in elini sürüp dua etmesiyle Ebiad bin Hammal'ın egzamasının geçmesi, yüzümü egzama kaplamıştı, Hz. Peygamber dua etti ve şöyle yüzümü mesetti. o günden sonra yüzümde hiçbir şey kalmadı.